imajını ıı, diğer alanlardan neredeyse bir yani dokunmazlık kazandı. Dokunmak isteyenleri de işte kendi ıı, şeyiyle tehditkar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 çok ortaya çıkmış. Yani tam büyük bir yalancı e, olmasının yanı sıra tamamen etik bir de e, emek düşmanı filan bir kimlikle de ortaya çıkıyor. Çok <gülüyor> ilginç yani. Hani Devzayar'ın e, spora böyle de hem daha soldan hem de daha vidanlı bakan e, Ender spor yazılarından biri yani ABD'de pek tabii o, o tip bir spor yazarı herhalde fazla yoktur. Yok, Belki evet. lokal düzeyde vardır ama hani bizim bildiğimiz daha yaygın e, medyada hani daha çok klasik spor ezanları var. Yani sorunlar elbette değinin ama e, işin endüstriyel çerçevesinden çok çıkmayan spor ezanları. Zairin farklı. Bende de 2-3 kitabı var. Hani etnik spordaki etnik ayrımcılık, siyahların durumu, diğer azınların durumu üzerine çok e, bir sürü yazısı var.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 ...sponsorunu yapan... ...US Postal... Yani ...ABD Posta İdaresi aslında... Evet. Bir, ...bildiğim kadarıyla bir... E, ...kamu kuruluşu ya da yara kamu mudur? Evet. US Çalışan sayısı tamam, böyle güzel. rekor seviyede olan herhalde... ...ABD'nin en büyük... ...şeylerinden biri... Ee, ...en çok kişiyi istihdam eden kurumlarından biri... ...yıllar yılı sponsor oydu. o zaman eleştiri vardı zaten yani... ...ABD Posta ...şirketinin görevi şey midir... ...bisiklet takımının... ...sponsoru olmaktadır diye...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 tamamen öyle. Vallahi şaşırtıcı yani, evet. Yani dünyanın gelmekte olduğu noktada yani bu adam yargılanmıyor değil mi? Bütün bunlardan sonra bir yargı yok sadece madalyalarının geri alınması, işte bir takım da davalar yani mali açıdan açılan davalar var ama. Evet onlar davası. Şey geliyor var. Ama biz hani ceza davası. Evet onu soruyorum. Açılacak mı bu konuda bir yani şeylerden bu.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 Danca. Evet. Mecbur kalmış yapmaya. Güzel <gülüyor> bir daha hastaydı. E yani bir de o kısım var aslında ee, öyle Kanserden Kanserin kanserden kanserle ilerle aşamasından kurtulduktan sonra e, tekrar yıllar ayılı böyle bir e, yasaklı madde körü mü diyeyim artık nesi e, şeyi uygulamak da e, garip yani.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 Çok ilginç bir şey. Belki de kanser olmasına daha önceden de yol açmış olabileceği de dahil pek çok tıbbi soru da var diye cevap vermiş Dev evet, Çünkü evet, daha önceden yani çünkü başlıyor. Şey, yani yasaklı maddelerin, dopüntü maddelerinin kullanımının böyle sorunları açabileceğine dair şeyler var. Evet. Yeni etkilerine dair bunlar. Normal değil çünkü insan vücudunun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 Cezayir'de konuşanları şimdi tek tek tespit ettiriyormuş. <gülüyor> Türkiye, açık radyo ya falan diye. <gülüyor> Texas'tan gelecek buraya. Başarı bu diye basacak. E sen bu ıı, arada da Bush ailesiyle de yakınlı olduğunu söylüyordun Texas'ta. Evet. Zaten Austinli e, Lance Armstrong, e, oğul George Bush'la yakın arkadaş, kampanyasını destekliyordu bildiğim kadarıyla. Bayat noktaları var. E, yani hala sürüyor mu ilişkiniz de bilmiyorum ama başkanlık döneminde öyleydi tam Armstrong'un da şey yıllarıydı zirve yıllarıydı yani Ovulmuş'un başkanlık yılları Armstrong'un da şampiyonluk yıllarına denk geliyor. Armstrong'u başkan seçelim Amerika'ya nasıl olabilir? İyi olur yani önce bir Val Texas valisi. Evet tabii oradan yolu açık olabilir. Nobel'e kadar gidebilir.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 ...Jokovic reform durumu... ...şimdi... Murray Federer maçı şu açıdan ilginç... ...Endi Möri Djokovic... yaşındalar yani... ...Mayıs'ta sanıyorum 26 olacak ...bir hafta araları var... ...doğum tarihlerin bir hafta arası var... Ha, ...tamam iyi yaşıtlar yani... ...evet yani... ...hafta farkıyla... ...Jokovic büyük galiba... ...ve...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 şimdi bu hakimiyet en azından bu sezon ve gelecek bir sezon için Murray Djokovic ikilisinin kurup kurumayacağı bir şey bu turnuva bir gösterge yani Murray bir kez daha Federer'e yenerse burada e, geçen yıl e, olimpiyat finalinde e, perişan etmişti ve şey yürüyeceğiz yani artık ya, Federer hala iyi ama bu iki isimle baş edemiyor e, ya bir şey olacak yanıt olacak o bakımdan bugünkü yarı final maçı pek miyim Ona bir sinyal olacak Kadınlarda ise Aslında Mareşar opama müthiş gidiyor turnuvada Ama o beklendiği istikrarsızlığını yaptı Yarı finalde Nali Çinli Nali karşısında Hiç varlık gösteremediği müthiş basit hatalarla Elendi Nali Alutra'da bir kez daha finalde Rakibi de Victoria Zarenko olacak Dünyanın bir numarası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 Değiştirip finale yükselmeye çalışırken yani şey bir komik ve yani saçma sapan bir olay olduğum için sonlarında ee, Svensiz işte biraz oyunu soğutuyor, zaman geçirmeye çalışıyor. Top kenara çıkıyor. Galatasaray takımının top toplu işte çocuk topu vermemek için topun üzerine yatıyor. <gülüyor> Sağ kenarında. <gülüyor> ee, ondan sonra Chelsea'nin Bechikol oyuncusu azarda topu almaya çalışıyor, çekiştiriyor. Çek... Çocuğu itmeye çalışıyor. Hani...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 Orada işte bir ufak müdahale lazım yani. E, maçın sonları gelmiş. Chelsea gol atmak için uğraşıyor. E, top topladı topun üzerine yatmış. Hani, bu da hakikaten futbolun işte biz e, futbolun bugünkü ortamında e, komik kaçacak bir olay yani bu e, şeyin mi e, 6. hükümet mahalle maçı mı yani? Biz topun üzerine yatsın beklesin. Öyle bir şey değil. E, herhalde ona da muhtemelen top toplatmazlar bir daha. O çocuğu. Galibiyetin Tabii. üstüne yatmak terimi demek ki böylece somutlaştı. Ee, evet, hakikaten öyle. öyle. Chelsea'nin elendi, oyuncuyu kaybetti, hedef oldular. şeyin haftanın şey olaylarından bir konuşulan olaylarından biriydi. İlginç, evet. Peki, bitiriyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Hafta görüşmek Haftaya üzere. Görüşmek. Ee,